Peki bu kuşların vücutlarına manyetik alan algılayıcılarını kim yerleştirmiştir? Kim yerleştirmiştir? Yönlerini bulacak. Bir sene önceki yuvalarını bulacak. Buradarı onlara kim yerleştirdi? Kurban olurum. Allah Azze ve Celle. Kuşlara. kuşlara. Yani insanların hayvan deyip geçiverdikleri kuşlara Bu radarı yerleştiren Allah eşref mahlukat olarak yarattığı kullarına Yönlerini ve nereden gelip nereye gidecekleri yolu bulmaları için Bir radarı koymaz mı? Kainattaki en muhteşem yaratılmış insandır Nasıl koymaz? Biz Enes meclisinden gelmişiz Biz ruhlar aleminden gelmişiz Biz Allah'tan gelmişiz. Allah'a döneceğiz. Nasıl bu dönüşü beceremedik? Nasıl? Ha, yolumuzu nasıl kaybettik böyle? Ne oldu bize? Ne oldu? Ha, yönümüzü nasıl şaşırdık böyle? Oysa biz Allah'a dönmek için muhteşem bir yaratılışla yaratılmıştık. Ne oldu bize böyle? Ne oldu? Aman Allah'ım. Yolumu kaybettim Allah'ım can kuşum daralıyor can kuşum yolunu kaybetti can kuşum daralıyor aman Allah'ım aman Allah'ım yolunu şaşırdım can kuşum yolunu şaşırdı uçmak istiyor ne zaraba gideceğini bilemiyorum uçamıyorum can kuşum daralıyor hey hey Can kuşunu bir uçuran yok mu? Hadi bana bir şeyler söyleyin. Hadi ne olur. Ne olur bana yardım edin. Buralarda kaldım. Ne olur. Ne olur bana bir şeyler söyleyin. Hadi ne olur. Can kuşum da alayım. Hadi ne olur. Hadi ey can kuşunu uçuranlar. Hadi. Can bir şeyler söyleyin ne olur. Can kuşum daralıyor, uçmak istiyor Yönümü kaybettim, yalımı kaybettim Hadi ne olur Hey yeşil türbenin altındaki Mevlana Hadi sen can kuşunu nasıl uçurdun ha Yaşarken nasıl hürriyete kavuştun Ne olur bir şeyler söyle ey Mevlana Hadi ne olur Komşak hakkı Bak hepsinin yanında yörende duruyoruz Yanı başındayız sana, komşu olmak için uğraştık, komşu hakkı vardır, hadi bize bir şeyler söyle. yolumu kaybettim, ne olur bana bir şeyler söyle. ...çok şeyler var. Bir mesnevi şerif yok mu? Hazreti Pir'imiz... ...Hüda Vendikâr'ımız... ...mesnevisinde... ...Tuti'den söz eder. Tuti'den. Kusura bakma hocam. Tuti'yi senden dinlemek isterdik. Bir zengin tüccar vardır. Bir zengin tüccar. Bir tutisi vardır papağanı. Çok sever papağanını. ...o kadar çok sever ki... ...o kadar tatlı bir papağandır ki... ...bayılır ona... ...onunla konuşur... ...sohbet eder... ...evet, evet. ...onunla konuşur... ...sohbet eder... ...papağanla... ...boyuna... ...nereye gitse... ...işine gitse... ...işinden dönse... ...dükkanından geri dönse... Yine papağanıyla buluşur. Hiç onun aylığına dayanamaz. <gülüyor> evet, evet Hani bazıları bu muhabbet kuşları filan besleyenler e, duyuyorum. <gülüyor> Onlara bir şeyler öğretiyorlar filan. Çok seviyorlar. Bir tanesini görmüştüm de eve misafirlikten döndüklerinde o muhabbet kuşunu kafeste ölü bulunca ağladıklarını gördüm. Bizim tüccar da papağanını çok seviyor Çok seviyor çok papağanını Bayılıyor ona ah. Ama kumaş tüccarı işte Ticaret yapması gerekiyor Hı? Hani meşhur Hint kumaşları var ya Bizim tüccar da o Hint kumaşlarından gidip alıp geliyor satıyor Yine Hindistan'a sefere çıkacak Papağanla veda ediyor Papağanım diyor, hey yine iş göründü, yine sefer göründü. Senden yine biraz ayrılacağım ama bil ki seni çok özleyeceğim papağanım. Hindistan'a gidiyorum, Hint kumaşlardan getirip satacağım. Papağan sahibinin Hindistan'a gittiğini duyunca, ey sahibim der. Madem ki Hindistan'a gidiyorsun, orada benim arkadaşlarım var. Hürce uçan papağanlar var. Onlara benden selam söylesen Kafeste bir papağanım var Reva mıdır siz Hürce orlarda uçarken Ben kafesteyim deyip Selamımı söyler misin Söylerim niye söylemeyeyim <gülüyor> Tüccar Papağanına söz verir Vedalaşır Ve Hindistan'a doğru yola çıkar evet, Uzun yollar Daha yolculuğunun başında papağanla özlemeye başlamıştır Hı. Uzun yollardan geçer gider Ah papağanımın suyunu verdiler mi acaba Yemeğini gıdasını verdiler mi acaba Ne yaptılar acaba Hep papağanını düşünür İşinden daha çok belki de papağanını düşünür Hı. Ama hayatın gerçekleri işte Hindistan'a sefere çıkmıştır Ve uzun bir yolculuktan sonra Hindistan'a ulaşır ...ve gider Hindistan'ın... ...çarşı ve pazarlarına... ...orada kumaşları inceler... ...alması gereken kumaşlara bakar... ...evet, evet... ...alışverişini yapar... ...aklına papağana verdiği söz gelir... ...Hindistan'daki papağanlara... ...kuşunun selamını söyleyecektir... ...tamam da sözünü tutmalıyım... ...nerededir acaba bu papağanlar... ...Hindistan'daki... Ormanlara gider hırsız bucaksız. Hı? Evet, evet. Ormanlara gider hırsız bucaksız. Orada bakar acaba papağanlar nerededir diye. Ha, bir papağan. Hey, papağan. Benim kafeste bir papağanım var. Hürce, Hindistan'da uçan kuşlara, papağanlara selam söyledi. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Papağan düşüp öldü. <gülüyor> aman Allah'ım. Hey papağan, benim kafeste bir papağanım var. Size selam söyledi. Hürçu uçan arkadaşlarıma selam söyledi. Aman Allah'ım, o papağan da düşüp öldü. Ne oluyor bunlara? Hasta mı yoksa bunlar? Hey papağan, hey papağanlar, benim kafeste bir papağanım var. Buyurca uçağın arkadaşlarına selam söylememi istedi. Size selamı var. Aman Allah'ım ne oluyor? Ne oluyor? Hepsi tek tek düşüyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ey benim kafeste bir papağanım var. Size selamı var. Aman Allah'ım. Her selam söylediğim papağan düşüyor, ölüyor. Ne oluyor bunlara? Aman Allah. Im. Tüccar şaşkınlık içinde. Allah Allah! Allah Allah! Ne oluyor bunlara? Şaşırdı tüccar. Ah, bu kadar kâfi dedi. Neyse. Anlamadı bir türlü. Geri döndü. Vazifesini yapmıştı, sözünde durmuştu. Ve tekrar çarşılara, pazarlara gitti. Hı? ...ve alması gerekli olan o meşhur Hint kumaşlarından aldı. Hı. Ve sonra tekrar vatanına dönmek üzere yolculuğa çıktı. Hı. Fakat papağanını çok özlüyordu, çok. Çok özlüyordu. Ne kadar özlemişti, acaba nasıldır? Sualı yerinde midir acaba? Nasıldır acaba? Ah. Ve yolculuk biter... Ve vatanına kavuşur ve doğruca evine koşar, Papağanına koşar. Geldim babanım, aa babanım, seni ne kadar çok özledim, Gagasından öper, okşar, okşar sever. Ne kadar çok özlemiştir babanla. Nasılsın babanım? Seni yaradana kurban, aa ne kadar güzel misin? Seni çok özlemişim. Baban sahibine der ki, ey sahibim. Benim selamımı Hindistan'daki arkadaşlarıma söyledin mi? Evet söyledim. Söyledim ama bir şey oldu. Yani senin selamını kime söylemişsem, o selamını söylediğim papağan düşüp öldü. Kime söylemişsem, kaç tanesine senin selamını söylediğim, her selamını söylediğim düşüp öldü. baban bunları duyunca, ...kafesin içinde düşüp öldü... ...aman Allah! Im. ...tüccar birdenbire şaşırdı... ...kafesin içine baktı... ...cansız yatıyordu baba... ...aman Allah'ım... ...aman Allah'ım ne oldu... ...aman canım baba'ım... ...seni çok seviyorum... ...senin ayrılığını nasıl dayanırım... ...ne oldu sana... ...ne oldu sana baba'ım... ...ne oldu sana... Türçer ağlamaya başladı. Haman Allah'ım ne oldu babana? Ne oldu? <gülüyor> Ama çare yoktu. Papan kafesin içinde cansız duruyordu. Artık Türçer tüçar... <gülüyor> çaresiz kaldı. Kafesin kapağını açtı. Babanı çıkardı dışarıya. Babanı dışarıya çıkarınca. Papağan o anda kanatlanıp uçuverdi. Papağan Hindistan'daki arkadaşlarından mesajı almıştı. Mesaj göndermişlerdi ona her biri düşerek. Eğer ölürsen hürriyetine kavuşursun, kurtulursun. mesajı aldı babam. Onların mesajını aldı. Bir ölü gibi oldu ve ölüyetine kavuştu. Canım babanın. Nasıl becerdin bu işi ya? İnsan hayattayken yaşarken bunu yapabilir mi? Nasıl yaptın bunu ey babam? Nasıl yaptın ey can kuşu? Nasıl yaptın kuş, güzel kuş, tatlı kuş? Nasıl becerdim? Söyle bana, hadi ne olur söyle. Ben de ölmeden önce ölümü yaşayabilir miyim? Ben de, ben de, ben de, ben de, de, de hürriyete kavuşabilir miyim? Hadi söyle bana ne olur. Ne olur söyle. Ben de bunu başarabilir miyim? Ne olur söyle bana ey papam. Ben de ten kafesimden kurtulup hürürümle kavuşabilir miyim? <gülüyor> Allah'ım yardımcı. Ten kafesimde zindana düşmüşüm. zindanın karanlıklarındayım Allah'ım yardım et zindandayım Allah'ım yardım et yardım et Allah'ım yardım et yardım et Allah'ım ten kafesinde zindandayım daralıyorum daralıyorum daralıyorum ten kafesinde ten kafesinde daralıyorum Allah'ım Allah'ım nasıl yapacağım ben bu ten kafesinden kurtulmak istiyorum Ya beni kurtarın yaşa Ah, günahlara batmışım. Her günah ten kabesimi kuvvetlendirmiş. Cam kuşum aslanmış. Nasıl çıkacağım ben buradan? Günahlara batmışım. Dünya, dünya demişim. Ten kabesim kuvvetlenmiş. yaşayanlar. Reba mıdır? koşarken ben zindanda kalayım. Şeytanın lanenin tuzaklarına düşmüşüm. Nefsin tuzaklarına düşmüşüm. Reba mıdır? Siz bilmezsiniz zindanı. İyi basınsın. Ahsi sana geldi döndü seni intikam sana geldi Allah'ımın sen Ahsi sana döndü korkar Ne olur Allah'ım yardım etsin. Sinmende yaşamak çok zor. Allah'ım ten kafesinde yaşamak çok zor. Allah'ım asim ama sana geldim. Yardım et. Ya Erhaber Rahim. Ya Erhaber Rahim. Ya Erhaber Rahim. Allah, Allah, bilmezsiniz siz, you kafesine how hard bilir misiniz? Siz orada the door? ben zindanda reva how Ey can kuşları, reva open bana bir şey söyleyin? Ne how bana bir şey söyleyin? Senin dalın nokta liste Allah'ım karanlık yerde kalmışım Temizli doktorum. Hani He. buraları filan şöyle düzenledim de. İyi yapmış, iyi yapmışım. Hoş geldiniz doktorum. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Dünü nasıl geçiyor? elhamdülillah. Dün ne yaptın? E, doktorum, e, ben bir izin daha isteyecektim sizden. Musa Efendi, ben sana dün izin vermiştim zannediyorum. O yüzden sordum, dün ne yaptın diye. Ee, Bugün için dün... izin istiyorsan biraz zor. Çünkü şimdi gelirken battık bayağı da hasta hastaydı var. onu götürdüğüydüm hastaneye de. Önde yani ne tesadüf eee nenem hastalanmış da <gülüyor> onu getireceydim. <gülüyor> Valla Mustafa'm hiç kusura bakma. Bugün kesinlikle sana izin bile veremem. Bak görüyorsun hastalar sabırsızlanıyorlar. Al bakalım Çabuk, gelsin de. Hemen bakayım. Eee, a, e, hı, burası mı doktora? Ne a, e, hı, durun. Dokulye, c, dokulye, c, doktora. Burası, burası, burası dahilye, burası. Eee, eee, ben doktora geldim. Doktora mı geldin? Eee. Bakurlu musun, sigortalı mısın? Bakurluyum. Zaten, fotokobüsünü çektirdin mi? Fotokobüsünü çektirdim. Birisini de kestirdin mi? Kestirdim, kapıdaki abaya verdim. Gel bakalım, gel. Doktorum hasta gelmiş. Gelsin, gelsin, buyursun. Gel amca, amca gel. Amca hoş geldiniz. <Gülüyor> hoş gördük. Buyur, buyur otur, <Gülüyor> buyur otur. <Gülüyor> buyur, doktorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ya Musa efendi, canım çay istiyor. Hemen doktorum. Ne yapıyorsun? Çay içer. içer misin? Herim, sen? herim canım. Ol sütlü Nez kayfe istiyor? Ama doktorum çay dedi. Olsun, ben kayfe diyorum. Tamam Musa efendi. Beyefendiye ver istediği şey, bana da bir çayı lütfen. Tamam doktorum. Hemen doktorum. Musa efendi kardeşim! He? Sütü iki kaşık hazla olsun. Süt yok bizde, süt yok. Amca hoşgeldin. Ooo! Ooo! Hoş gördük. Amca bunlar ne? <gülüyor> Onlar benim fotoğraflarım. Biri kılıcımın fotoğrafı, öbürü işte yürek, ciğer, filan işte. Abu. ne oldu doktorum? Vallahi amca yani görünüş itibariyle söylemek zorundayım da senin. böbreklerin, dalağın, ve karaciğerimde pek iş kalmamış. Ana, ben sana anam anam doktorum geriye bir şey kalmadı ki. Bir desene amortiden yaşıyoruz. sen hiç merak etme. Çünkü gerçekten çok iyi bir dahile uzmanının muayenesine ha, geldin. Anlaşıldı. Ben seni anladım, şimdi muayene anladım. edeceğim merak etme. Abi Gerekli incelemeleri yapacağım. Abi seni muayene edecek gereken neyse olacak. Evet amca dön. Hı? Dön bakayım amca. Allah Allah. Öndüren doktoru da yeni görüyor. Hadi bakalım vardır bir iş. <gülüyor> amca. <gülüyor> amca sen ne yapıyorsun? Dönüyorum. Ben sana öyle dön demedim amca. Tamam hazır ayağa kalkmışken ikide şey istersen. Amca. Otur dön de sırtını aç. Niye? Dinleyeceğim. Neyi? Sırtını. Öyle mi? Tabi. Uzaktan değine benim sırtımı. Amca eğer iyi bir muayene yapmamı istiyorsan sırtını dönüp açıp benim tamam. dinlemem lazım. oradan değine sırtımı benim dalımın sesi oraya gelir gelir. Amca zorluk çıkarma lütfen. Ya ne zorluk çıkaracağım canım ben ana kolaylık kolaylık koştettiriyorum. Tamam amca. Amca öksürür müsün lütfen? He? Öksürür müsün? <gülüyor> Amca, ee, şimdi ben öksür dediğim zaman düzgün öksürmen gerekiyor. Bak, ben o sana zaman, yardımcı olmaya O zaman düzgün. <gülüyor> Amca, bak, şimdi bana bak. Ben nasıl öksürüyorsam aynı şekilde senin de öksürmeni rica ediyorum. Tamam mı? Şimdi bana bakıyorsun. <gülüyor> Amanın, amanın, amanın. Doktorum sen hastasın ya. Yok canım hasta olan sen şimdi. Hastasın baksana ciğerlerim ağzına geliyor ağzına. Hatbi çiçeğini biliyon mu hatbi çiçeğini? Yoo. Hop işte hatbi çiçeği aktarlar da satılır aşağıda da var. Ondan alıyon bir deste, acıyon çaydanlığa üstüne suyu döküyon. Açıyon ocağın altını ondan. ای o iki su. Okur, okur. هوخر، اون دو Kapat کپات می‌کنن، کپات دو جان‌الطفنا، آسانگر آمات، اوه، اون دو جا بالینه، اوهی، ونه، امّا، ای، لیمون، لیمون، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا، امّا ای لیمون لیمون امّا امّا امّا امّا امّا امّا aaaa aaaa aaaa işte ondan iki bardak hiç amca hiç işleyeceğin tamam tamam ooo ooo amca tamam o kelimeyi bana söylemiyorsun amcacım mahainemize devam ediyoruz bacak bacak üstüne atar mısın? anaaa olmaz yav olur mu? doktorum benim bir terbiyelidir. Bu kadar böğüğün önünde, misafirin önünde. Atamazsın. Acak bocak üstüne. Atılmazsa. Olur mu? Ayıp. Şimdi amca, bak. Sen buraya geldin, muayene olmak istiyorsun. Ben de bir dahili uzmanı olarak seni muayene etmem gerekiyor. Ve çeşitli ilaçlar vermem gerekiyor. O yüzden lütfen senden rica ediyorum. Benim söylediklerimi yapmak zorundasın. Eğer benim söylediklerimi yapmayazsan Kesinlikle şu resimde görülenlerin tam aksi olabilir. Bunu ben sana canım söyleyeyim. Video canım yani söylediklerini. Yapaydım ben de otururdum ya. Tamam amca. Nefes alamayacağım. E? Nefes al. Nefes al ver. Nefes al ver. Evet. Nefes al ver. Amca. E? E, ben nefes al ver dedim zaman düzgün nefes alıp vermen gerekiyor. Tamam mı? ya işte bak. Ver bakayım. nefes kalmadı. Doktor verecek. Ya amca bak. Beni seyret. Nasıl nefes alınır sana göstereyim. Tamam mı? Bak bana. <gülüyor> <gülüyor> diye nefes alacaksın. Amanın. Tamam mı amca? Hadi. Helil uçacak. Bu Helil hep ya Ben öyle nefes alsaydım. Oho. Amca, Hi. birden ona kadar sayabilirsin değil mi? Hayda, Tut kel'in perçeminden. Buyur. Say amca, say. Say ki dikkatini ölçeyim. Bir. Bir. İki. Üç. Tört. Eş. Eş. Altı. Altı. Yedik. Hey. Dokuz. Amca, eee... Altıdan ona kadar sayabilir misin? Altı. Yedi. Hey. Hey. Hey. Dokuz. Güzel, güzel. Dikkat edin. Amcacım, dişlerini açar mısın? Eh. Dişlerini açar mısın? Niye? Amca, aslına bakarsan ben bu kelimeyi yanlış konuştum. Ağzını aç diyecektim. Fakat sen beni öyle bir delirtmeye başladın ki. Ağzını aç. Niye? Ağzıma. Ağzını aç ki dişlerini sayayım be amca dişlerini sayacağım. <gülüyor> Amanın ben at mıyım? Bunun atla ne alakası var amcam ya beni sinir etme ya. Gözlerime bak amca. Niye? Bak ki gözlerine muayene edeyim senin. Amanın, benim gözlerimin merceği kırık. Amca amca beni deli etme amca. Bak geldiğinden ben... beri neler yapıyorsun ve ben sana neler söylüyorum. Doktorum. Bak, efendim. Sen zaten. Ben senin yüzünden delirdim be adam. Senin yüzünden delirmedim mi? Geldinden beri neler yapıyorsun? O kadar sakin olmaya çalışıyorum. Oturdum yerde sana bir şeyler anlatmak istiyorum ama sen hala neler yapıyorsun bana? Bana bak amca. Dırtını dön diyorum. sen olmuş dönüyorsun böyle, kontrol edeceğim diyorum, ettirmiyorsun, bacak bacak üstüne atıyorum, attırmıyorsun, dişlerini, ağzını göreyim diyorsun, kördürtmüyorsun, gözüme bakma, muhalle edeceğim diyorum, ettirmiyorsun, abi amca sen beni mi ediyorsun, ben gideceğim, ne halin varsa görsen. Adam... Lan! ne olacağım? Öleceksin, bu öleceksin! mı ileri gittik, bilmem. Bu, bu öbürlere kadar dayanamadı be. Kafayı iyiye bu. On altıncı doktor oldu bu, ne şimdi sincik. Ya dedi, sen ölecek mi dedi? Amanın pek öleceğim. Aman oğlum ben öleceğim doyamadım dün yanın modelliği. İşte kuruttuğum elma kahları bu kim yiyecek şimdi? Aman oğamayın yaptım turşular boşa gitti. Boşa gitti. Ey de babul gürlayı rotengudayları ben öleceğim arkamda ağlayarım yol şimdi geldi be şimdi tek alayım avam ey tek tek özel bir adamdım pek iyi bir adamdım avamcası öleceğim vay yaptığım yer nur olsun tofran borasın Amare ya bi dakika kardeşim şuradan. Hadi geldimize. Ateş yakıyoruz, ağlıyoruz yavrum. Lan sikme. Amare ya vay da kardeşim. Amare. Allah'ım Allah. Geldiler. Eşhadü en Ben de sen bir öbür taraftan geldin alıp götüreceğin zannettim yahu. Allah Allah! Ödümü koparttın abi ya. Ne o? Ne yapıyorsun burada? Doktora geldiydim. Eee ne oldu? Muayene olacaktım. Hasta mısın? Heee hastayım. Eee ne oldu? Oldun muayene? Olamadım. Niye? Doktor kafayı yedi gitti. Niye? Ne olacağım? Niye olur mu yahu? Döndü dey. Döndük. Dalını aç dedi. Açmam dedim. Nefes al dedi. Almam dedim. Yo onu yap dedi. Yapmam dedim. Bunu yap dedi. Yapmam dedim. Ondan sonra ay. Sen hasta değil misin? Ee, hastayım. Doktora geldin. Sen! Doktorun dediklerini yapmadın. Öyle mi? Sen! <Gülüyor> Gelme üstüme öyle canım. Niye geliyorum? Korkuyorum yahu! Yani! Sen şimdi hem doktora geldin hem de doktorun dediklerini yapmadın öyle Niye mi? Niye canım onları yapaydım ben doktor olurdum. Sen hasta değil misin? Haa hastayım. Hem doktora geliyorsun hem dediklerini yapmıyorsun öyle mi? Öyleyse git hasta hasta yaşa Ay, abaret, Hiç olacak şey mi ya? Hiç olacak şey mi? Hem hastasın hem doktora geleceksin. Sonra da doktorun dediklerini yapmayacağız. Allah Allah. Hasta hasta yaşanır mı ya? Hasta hasta yaşanır mı ya? Hasta hasta bu hayatın tadı olur mu ya? Ne yediğini ne içtiğini tadını bilemezsin ya. Hiç olur mu ya? Allah Allah. Allah Allah. Hem doktora geleceksin. Hem dediğini yapmayacaksın. Hasta hasta yaşayacaksın. Hı. Hiç akıl kârı iş değilmiş. Hiç akıl kârı değilmiş. Hasta. Hı? Hasta. Ben de hasta. Öyle değil? Aman Allah'ım. Ben de hastayım. Ben de. Elim ayağım sağlam. Çok şükür. Ama, ama can kuşum hasta benim. Can kuşum. Ruhum hasta benim. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hastalar hep bir doktora bulur. Doktora giderler ha. Öyle değil mi? Ben de hastayım. Ben de hastayım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bir tabip bulmalıyım. Ruhu bilen... ...can koşunabilen bir tabip bulmalıyım... ...aman Allah'ım... ...aman Allah'ım... Allah Azze ve Celle... ...yarattığı dertlere derman yaratandır o... ...yarattığı hastalıklara şifasını da yaratandır o... ...mutlaka, mutlaka... ...bütün hastalıkların şifasını veren Allah... ''Mutlaka can kuşumun derdinin dermanını da vermiştir mutlaka.'' ''Mutlaka öyle değil mi can kuşum? Sen de hasta mısın? Benim gibi yoksa hadi söyle bana hadi söyle.'' ''Hayır hayır bu hasta gibi yapmam ben. Hayır hayır ben bir bulsam o kadar hastayım ki kurtulmak istiyorum. Hayır hayır tabibimi bulmam lazım.'' ''Mutlaka bulmam lazım.'' Allah Hazre becelle، مطمئناً این درد درمان او را ایجاد کرده است. مطمئناً. آیا تو هم آسیب دیده ای؟ آیا تو هم آسیب دیده ای؟ آیا تو هم آسیب دیده ای؟ آیا تو هم Nerede دیده ای؟ آیا تو هم آسیب دیده ای؟ آیا Hadi söyle bana bir bilen var mı? Can kuşunun derdini bilen bir tabip var mı? Hadi söyle bana. Hadi de bana hastayım. Belki sen hafif hastasın, dert etmiyorsun belki ama ben çok ağır bir hastayım. İnan buna. İnan buna. Bir rol için çıkmadım buraya. söylesin olmaz. Bir tabip arıyorum. Bir tabip. Çankışma bir tabip arıyorum. Allah'ım. Allah'ım. Güzel Allah'ım. Mertlere derman yaratan Allah'ım. Sen mücipsin. Dualara icabet edensin Allah'ım. çok kapıları dolaştım derdime derman bulamadım mutlaka bu can kuşunun bu derdin dermanını yaratmışsındır eğer bu derdi yaratmışsan dermanını da yaratmışsındır ya mücip sen dualara icabet edersin can kuşumun tabibini arıyorum ne olur Allah'ım Buldur bana. Hadi, hadi dua et can kışı. Hadi bacın mı? Hadi kardeş. Hadi genç kız, delikanlın mı? Hadi sen de dua et. Belki senin dualarını kabul olur dualarımız. Allah'ım. Tabip arıyorum Allah'ım. Allah'ım. Tamam işte. Allah Azze duaları kabul edendir o. Ya Müceb duamı kabul ettin. Sana hamdolsun. Tamam. Tamam işte. Tamam işte buldum tabimi. Evet oydu Ya. neden başka yerlerde aradım tabibimi buldum oh. Allah Allah'ım beni tabibime ulaştır beni tabibime kavuştur evet oydu ya tabi ya tabi ya Can kuşumun dermanı oydu ya. Adı güzel, kendi güzel. Muhammed Ey güzel zalim, ey güzel zalim. Birinden gül aldım çalsın beni. Her zaman kalmışım sensiz. Her senin ellerin yanurdu beni. Dermanım sana geldim Gündem gündem çok durdu benim Acizem haciz Kalmışam sensiz Derdime dermanım yok durdu benim Sana geldim Tabii sana geldim Dermanım sensin diye sana geldim Derdim sensizlikmiş dedim. sana geldim yoluna kurban olurum sana gel yıkarım hasreti yeniden sensizlikmiş benim derdim zindan oldu dünya bu sufalar yemin keklerin ahmeti diğerlerin mustafası gönüllerin muhammedidir bu sufalar yine de aynı Gün senden zalim, beni terk lağım çattı beni. Ah kızım ağlis, dalmışım sensiz. Her gün eder yanım, yan duru Hastayım. Hastayım efendim, ey tabibi. Güzel tabib. Canım, cana şifa tabibi. Şafii olan Allah'ın yarattığı şifa Can kuşumun şifası sensin Ama sensizlikmiş benim derdim Sensizlikmiş benim derdim Çok kapılara gittim Derman bulamadım Can kuşum asla sana geldim Rastayım, İmanın tadını almak istiyorum İmanın bir tadı varmış O tadı almak istiyorum O tadı bulmak istiyorum Hastayım O tadı alamıyorum bir türlü Bilal-i Habeşi O imanın tadını alınca işkenceler ona hiç gelmiş. İmanın tadını alamayınca en küçük sıkıntılar bile dağlar gibi yük oldu bana. Hastayım sultanım, hastayım tabibim, sevgili efendim, canım efendim, hastayım. Nereden, dermanısın sen? Sen ki Allah'ın yarattığı şifasın kullarına. Sana geldim. Hadi söyle bana bir şeyler. Ne olur, hastayım kapına geldim. Kapında kıtmir miralayım. Ne olur, hastayım. Sen çok şefkatlisin. Ne olur bana bir şeyler söyle. Ne olur bana bir şeyler söyle. Hastayım cebimim. Dinlerim tabibim dinlerim. Çünkü ben çok hastayım. Çok dinlerim tabibim. Söyle dinlerim. Yaparım tabibim. Söyle bana canım efendim. Sen söyle. Bu can kurban olsun. Söyle yeter ki. Ey ümmetim. İmanı tadına almak istiyorsan. Namaz kıl Beş vakit namaz Namaz kıl Ey ümmetim namaz Ama Ama efendim Yani efendim Yani İşte yani efendim Bibi sen Gerçi sen bütün zaman dilimlerini Miraç'ta gördüm. O yüzden biliyorsun tabii. Efendim bizim zamanımızda, bizim asrımızda dünyanın telaşı o kadar çok. Namaz, namaz. Tamam ama tamam ama yani çekler, senetler, mallar şu malları kargoya verilecek gitmesi lazım. Çok telaşımız var efendim. Çok. <gülüyor> Ocakta yemek var, yanacak, misafirler, misafirler gelecek öğleden sonra, pastaya yetişmesi lazım, misafirler çok önemli, yani öğle namazı, yani geçecek ama pastanın da yetişmesi lazım, efendim, canım efendim! Yapamıyorum efendim, çok azdayım. Yapamıyorum, çok azdayım. Tamam, tamam şimdi yapacağım. Tamam efendim, tamam bu sefer yapacağım. Tamam efendim, ne olur söyle, bana bir şey söyle. Tamam şimdi yapacağım, tamam efendim. Peki öyleyse. dedikodu yapma gaybet etme laf taşıma memmamcılardan olma koca bir cemiyeti de yıkma. ama efendim ama efendim bildiğin gibi değil diyeceğim ama sen biliyorsun yani filancılar var ya filancılar yani öyle şeyler yapıyorlar ki ...öyle şeyler yaptılar ki... ...yani bir şeyler demesem olmuyor... ...olmuyor efendim... ...yani dedikodu ama... ...ama insanlar... ...insanlar öyle şeyler yapıyorlar ki efendim... ...ama efendim... ...ama efendim... çok hastayım dayanamıyorum bu hayat böyle nasıl geçer bilmiyorum o yüzden iyileşmek istiyorum can kuşum iyileşsin istiyorum çok acı çekiyor can kuşum hadi söyle can hadi söyle canlar can hadi söyle tamam tamam peki bu sefer yapacağım yalan söyleme Neyle yapma? Kimseyi aldatma. Tamam efendim. Tamam efendim. Tamam ama. Tamam ama. Yani efendim bizim asrımızı bir bilsen. Yalan söylemeyeyim ama. Menfaatimi. Menfaatimi koruyabilmem için. Ufak tefek de olsa. olsa. Yani bir şeyler söyleyemediyorum işte. Çünkü bu zamanda... ...menfaatini korumayanlara aptal diyorlar. Ama efendim... ...yani... ...yani hile... ...hile yapmayayım ama... ...ya mallarımı satamazsam... ...ya elimde kalırsa, ya beceremedi derlerse... ...haaa... ...ne derler, ne derler, ne derler... Ama, ama efendim. Ama efendim. seferinde böyle diyorsun ama her akşam yapacağım diyorsun her sabah vazgeçiyorsun doğru efendim ben de bilmiyorum ne oluyor sabahleyin tamam diyorsun öğleye vazgeçiyorsun doğru diyorsun doğru diyorsun bu sefer söyle tamam Tamam bu sefer söyle, tamam, tamam efendim. Öyleyse Allah'ın emirlerini tut. Yasaklarından kaç, şüphelilere bile yaklaşma, imanın tadını almak istiyorsan. Efendim yapamıyorum. Efendim yapamıyorum. Efendim yapamıyorum. Efendim yapamıyorum. Yapamıyorum. Bir yapsam, üç yapıyorum. Birini atıyorum, öbürünü yapmıyorum. Yapamıyorum. Yapmıyorum. Yap I'm not doing ötekini If I yapsam one, terk ediyorum nasıl olacak bu If I Namaz kıyasam, ama yalan söylesem imanın tadını alamam biliyorum Dürüst olsam ama namaz kılmasam olmaz imanın tadını alamam biliyorum Senin söylediklerin hepsi bir bütün Bir güzel bir çete Bir tanesini yapmasam olmaz biliyorum Ya Resulallah Seviyorum seni desem olur mu Seni çok seviyorum Seni sevdiğimi söylesem yetmez mi Sana aşık olduğumu söylesem yetmez Ey aşk peygamberi Sana aşığım desem yetmez Ey sultanım yetmez Seni çok seviyorum. Seni her şeyden çok seviyorum. Kalbimdeki bir katya aşkı sana sunsam yetmez. Yetmez mi sultanım? Yetmez mi şefaat için? Yetmez mi? Biliyorum. Sevmek, benzemektir diyeceksin. biliyorum sultan sevmek benzemektir diyeceksin benzeyemedim sana benzeyemedim sevgilerimiz de mi yalandı sevmek benzemektir diyeceksin biliyorum biliyorum o seni seven aşıkların o kutlu sahabilerin Sana nakıları çok benzemişler biliyorum. Sen ellerini nasıl kaldırırsan öyle kaldırırlarmış. Sen nasıl yürürsen öyle yürürlermiş. Sen nasıl bakarsan öyle bakarlarmış. Sevmek benzemek demekmiş biliyorum. Aşkı onlar yaşamışlar. kutlu sahabilerim onlar yaşamışlarmış sevmek benzemek demekmiş seni ne kadar çok sevmişler Hem birisi seni seviyorum demiş anında diz çöküp o kalkmış diğeri sana aşığım ya Resulallah o kalkmış öbürü seni çok özledim sensiz yapamıyorum ya Resulallah Aşk onlarınki iziymiş. Sana nasıl benzemişler öyle? Ne kadar çok. Hani, hani bir keresinde, hani bir keresinde mescitte oturarak namaz kılıyordu. Bütün sahabiler etrafında pervaneydi. Sen ne yaparsan. Onu yapmak için etrafında pervaneydiler. Sen ne yapıyorsan onu takip ediyorlardı. Sen namazını oturarak kılınca, acaba namaz bundan sonra oturarak mı kılınacak diye düşündüler, merak ettiler. Sen namazda selamı verince hemen geldiler. Ya Resul, namazı niçin oturarak kıldınız? Namazda, kıyamda, rükuda, secdede vardır. Ha? Ben günlerdir açım. <gülüyor> Takatim bitti. <gülüyor> o yüzden oturarak kılıyorum. <gülüyor> Canım peygamberim. <gülüyor> Sahabilen etrafında pervadi. sana benzemek için çünkü sen ne yaparsan din odun Hey can kuşum bir adam vardı kıyamet öncesinde Allah'ın gönderdiği son peygambere duydu salallahu aleyhi Musa'nın, İsa'nın müjdelediği peygamberi duydu. Koştu, geldi onu görmek için Medine-i Münevvere'ye. Medine-i Münevvere'ye girerken, şehrin kenarında bir ağacın altında bir güzel insan gördü. Aman Allah'ım, bu ne güzel bir insandı böyle. Bugüne kadar bütün insanları gördüm ama, Hiç böyle güzel bir insan görmedim. Galiba bu o dedi. Geldi yanına. Selam verdi. Hey dedi. Sen o musun? Ağacın altındaki hıçkırıklara, hıçkırıklara boğuldu. Hayır dedi. Ben aradığın değilim. Ben o değilim. O Selman'ın parisiydı. Resulullah bir hafta on gün kadar önce Hakk'a yürümüştü. Refiki hala ayak gitmişti. Sen o musun deyince Selma'nın farisi öçkürtlerle ağladı. Ama artık o yok demedi ona. Geri dönüp gitmesin diye. Sen onu arıyorsun. Ben onun arkadaşıyım. Gel seni onun mescidine götüreyim. Olur mu? Olur dedi adam. selman Farisi önde. Adam arkada. Hayran hayran baktı adam selman Farisi'ye. Bu vakar ne güzeldi böyle. Ne güzeldi. Ne güzel bir insandı bu böyle. Arkadaşı böyleyse kim bilir kendisi ne kadar güzeldi. Geldiler mescide, geldiler. İşte dedi onun mescidi burası. Adam içeriye girdi. Bir baktı ki her biri bir nur. Her biri birbirinden güzel insanlar. Allah, acaba peygamber hangisi? Mescittekilere seslendi. Hanginiz Allah'ın Resulüsünüz? Mescittekiler hepsi birden ağlamaya başladılar. Bey adam sen de kimsin? Derdimizi değiştin. Artık o yok aramızda. O gitti. Mescid olsun mihram onsuz. Medine onsuz dünya onsuz kaldı gitti artık adam eyvah geç mi kaldı peki nerede şimdi o işte şuracıkta mescidin yanı başındaki odada Hz. Ayşe'nin odasında radiyallahu anh İşte orada taze toprağı. Taze toprağı deyince Fatıma geliyor aklıma. Sabiler onu toprağa devrediklerinde Fatıma sabilere sormuştu. Nasıl kaydınız, toprak attınız üstüne onun diye ağlamıştı. Ama baki olan bir tek Allah. İşte burada dediler. Burada yatıyor. Kabri şerifi burası. Adam onun kabri şerifini yanına sokuldu. Ellerini açtı Allah'a. Ya Rabbi dedi. İman ediyorum. Arkadaşları böyle güzelse kim bilir kendini ne kadar güzeldi. İman ediyorum sen varsın ve birsin. İman ediyorum Muhammed senin Resulündür. Allah'ım Allah ama ben şimdi elim boş mu döneceğim? Onu görmeye gelmiştim. Gözlerim boş mu dönecek şimdi gerisin geriye? Artık beni buradan geri gönderme. Ne olur Allahım, onun ondan beni artık ayırma. Onun yanı başında benim canımı al Allahım. Ve adam adam düşüp oracıkta can. Ey can kuşum, ey can kuşum. sevmek benzemek demektir. Sevmek benzemek demektir. Sana bakınca bunun peygamberi ne kadar güzel bir insan demeyecekler mi? Demesinler mi? Neden güzelleşmiyorsun? Neden can kuşu? Hadi gel can kuşu. Hadi gel bugün. Bu gece can kuşumuzu uçurmak için. Onun mescidine gidelim. Yanabaşına sokulalım kediler gibi. Sen hiç gittin onun mescidine? Yanabaşına sokuldun mu Hiç. Mescid-i Nebebide, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabiler oturuyorlar. Ebu Hureyre girdi. Hani o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından hiç ayrılmayan sahabi, ondan en çok hadis rivayet eden sahabi, Ebu Hureyre radıyallahu anh. Hı? Ebu Hureyre'yi anlatayım sana. Ebu Hureyre. Hı? Neden Ebu Hureyre? Ebu Hureyre, kedi babası demek. Resulullah neden ona bu ismi takmış? Neden? Bir gün otururken mescidde mi? İbadet mi ediyordu? Zikir halinde miydi? Kur'an mı okuyordu? Hıh. Bir kedicik gelip cübbesinin üstüne yatmış. Uyuyor vermiş. Bir bakmış ki kalkacakken kedicik uyuyor. Cübbesini kesmiş. Kediyi rahatsız etmemek için. bayağı öyle kalkmış. Hey bu Hureyla! Neredesin? Gel de bizim halimizi gör. Bugün adı Müslümanları gör. Elinde bir şey olmadığı halde Gel pisipisi diye Kedileri aldatanları gör Kedilerini ki insanları bile aldatanlarımızı gör Ey Ebu Hureyve Kedileri bile aldatmak haramdır Kimseye aldatmak haramdır Ey Ebu Hureyve Can Ebu Hureyre. Ebu Hureyre geldi mescide. Beti benzi sararmış, yüzü solmuştu. Bitkin haldeydi. Resulullah onu görünce, Ya Ebu Hureyre, Ne olmuş sana? Betin benzin sararmış. Bitkin haldesin ne oldu sana? Söylemek istemedi, çekindi ama Resulullah sormuştu. Cevap vermese olmazdı. Bir şeyim yok ya Resulullah, üzülme. Sadece iki gündür açım, o yüzden. iki gündür aç. hepsi o kadar. Nasıl desindi. Günlerce değil haftalarca evinde ocağı tütmeyen, aş pişmeyen, karnı taş balıyım gezen aç peygamberim. Nedesin? <Gülüyor> Hocam peygamber o bakışlarını kaldırdı o güzelin bakışlarını. O kara gözlerini kaldırdı mez Bakışlarına kurban olurum. Bilir misiniz onun bakışlarını? O bir mümine baktı mıydı onu sahabi eder o gözler. Bir müminin sahabi olması için onun o can alıcı bakışlarının ona değmesi lazımdır. O yüzden Veysel Karani sahabi sayılmamıştı.